أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من أمزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأسلح للشأن كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدلاع الدين وغلبة الرجال اللهم أنت عذوذي وأنت نصيري بك أجول وبك أسول وبك أقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل نعمل مولا ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم زدنا علم اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نعوذ بك من الأربع من المن لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفسنا تشبع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 164. ayetinden 169. ayete kadar onu okuyacağız inşallah. Ağzı bıllahi min INN FIQALQIS-SAMAWATI WAL-ARDI FIL-LAYLI WANNAHAR WAL-FULKULLATI FIL-BAHRI وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ ve O'daki aslaota bir tadına rağlamak Aterum omdatτοen real 후 Altyazı aralıklı وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ Yüpünüm kahuplla. Ve kahuplla olanlar, Allah'ın en sevdiği olanlardır. Allah'ın en أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا وراء العذاب وراء العذاب وتقطعت بهم الأنسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كل كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبع خطوات الشيطان İnnehu l-kum adum ma yamurukum bil-coui ve al-fahşa. Wa an ma la ve belli o na Evet, okumuş olduğumuz ayetlerin kısa kelime manası ve toplu manası ve sebep nüzülü sebepleriyle beraber, inne şüphesiz ki, fi xalqı yaratılışında neyin, samawati göklerin. Göklerin yaratılışında Daha Vel ardı ve yerin Ve Ardınca gelişinde Neyin ardınca Leyla geceyle Ve nahari gündüzün Vel fulki gemilerde Elleti tecri Elleti taşıyan tecri Akan Taşıyan, akan Fil bahri denizde Bima yenfe'u faydalı şeyleri niçin yenfa'un-nase insanlara faydalı şeyleri insanlara taşımak için ve mâ anzala indirip Allahu Allah Allah'ın neden mines-semai gökten neyle min in suda fa ahya onunla diriltti. bihi o su ile neyi dirilti Arda, yeri ba'de mevtihâ ölü olan yani o öldükten sonra o yeri o ile diriltti. Ve betha yaymasında nerede fiha orada. Neden min kulli her çeşit dabetin canlıyı. Ve tasrifu idare etmesinde neyle riyaha rüzgarlarıyla. Ve sahabe bulutlarda musahhar emre tabi olan. Beyni arasında hangisi hang neyin arasında Sema-i gökle daha vel ardi yer, gökle yer arasında. Le-ayetin, ayetler vardır. Niçin? li bir toplum için. Hangi toplum? ya aklını kullanan bir toplum için. Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ardınca gelişinde, insanlara faydalı şeyleri taşıyı, denizde taşıyan gemilerde, Allah'ın gökten indirip onunla ölü olan yeri dirilttiği suda ve orada her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları idare etmesinde, gök ile yer arasında olup emre tabi kılınan bulutlarda, aklını kullanan bir toplum için ayetler vardır. allah Teala Medine-i Medine Münevvere'de Hz. Peygamber aleyhissalatu Selam'e, ilahınız bir tek ilahtır yegane ilah odur ayetini indirince Mekke'de Kureyş kafirleri bir tek ilah bütün insanları nasıl kaplıyor? Bütün insanların hakkında nasıl geliyor? Dediler de bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışındaki ayeti nazil oldu. Evet. Ve ve Neden? Minennas insanlardan men kimileri vardır ne yapar yettehidu edinirler taparlar neye, neye taparlar kime min duunillahi Allah'tan başkasına taparlar bakın şimdi burada toplumun en büyük hastalıklardan bir tanesi bu ayet söylüyor insanlardan öyleleri var ki Allah'tan başkasına taparlar diyor nasıl taparlar endaden eş koşarak taparlar eş yaparlar ne yaparlar? <gülüyor> onları severler şimdi dikkat edin bakın bu ayeti okuduğunuz zaman bir toplumun içine çıktığınızda Allah'ın ayetlerini anlatın o çıkacak diyecek ki benim şeyhim şöyle söyledi benim efendim böyle söyledi, benim hocam böyle söyledi benim abim böyle söyledi yani sen söylediğin ayet sanki söylememişsin, okumamışsın gibi <gülüyor> onları severler nasıl? <gülüyor> sevgisi gibi kimi? Allah Allah'ın sever sever gibi onlara severler. O eşler edindikleri Allah'tan başka tapındıkları taptıkları etti edindikleri ilahları Allah'a eşler gibi Allah'ı sever gibi severler severler. Walladine <gülüyor> <gülüyor> âmenû iman edenler ise eshedu <gülüyor> daha güçlüdür hübben sevmeleri lillahi Allah'a iman edenlerin Allah'a sevmeleri onların kinden daha güçlüdür diyor. Evet. Velev bir bilselerdi, velev yara bir bilselerdi, bir görselerdi. Kimi? Ellezîne zalemû zulmedenler. Ellezîne o kimseler ki zalemû zulmedenleri. İz yaravuna gördükleri zaman neyi? El ve azabı gördükleri zaman onları bir görseydi. İnne gerçekten el kuvvete, kuvvetin lillahi Allah'ın cemi'a, bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu görecekler. Ve enne megeyyine gerçekten Allah'a Allah'ın şiddetli olduğunu, azabe, azabının şiddetli olduğunu göreceklerdi. İşte Kur'an'a yöneldiğimiz zaman Kur'an bizim kime ibadet edeceğimizi, kime karşı sevgi besleyeceğimizi, kimi nasıl seveceğimizi, severken hangi ölçüyle sevmemizi bize böyle emreder. Ve insanlardan kimileri Allah'tan başka eşler edinirler de onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin sevgisi ise Allah'ı sevmeleri daha güçlüdür. Zülmedenler azabı gördükleri zaman gerçekten kuvvetin bütünüyle Allah'ın ve Allah'ın azabının gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Demek ki bazen bakın mesela bazı toplumlar içerisinde siz birisine mesela hatta bir başka ayette var. Bir tek Allah anıldığında Allah'a şirk koşanların yüzleri efendim bir an kıpkırmızı kesilir. Efendim sen onun onların sevdiklerini anmadığın için Allah'la beraber Orayı terk eder giderler. Bakın çok önemli bir şey. Demek ki burada Cenab-ı Hak diyor ki mesela insanlardan kimleri var ki Allah'tan başka eşler edinirler. Şimdi Allah'tan başka eşler edinmesinin mesela şeyi nedir? Allah'ı sever gibi onları sevmek. İşte bu tapınmaktır. Onun sözünü Allah'ın sözünün üstüne götürmek. Onun sözünü Peygamber'in sözünün üstüne götürmek. Mesela bazı yerlerde adam diyor ki Allah'a varabilmenin birinci kapısı diyor, işte şudur diyor. Şudur. Yani sen bu insana tabi olmazsan o seni Allah'a götürmez. Birinci kapı odur. İkinci kapı Resulullah'a gider. Üçüncü kapı Allah'a gider. Bak bak. E peki, o zaman biz bunu sünnete bakalım. Kur'an'a bakalım. Ayete bakalım. Böyle ayette sizin tarif ettiğiniz gibi bir tarif var mı? Yok mu? Bir tanesi Anlatıyordu. Ben diyor şeyi dinledim bir programda birisini dinlemiş. Efendim işte bir mevzu hakkında adam diyor işte tamam bu haram değil ama bizim işte önderimiz, efendimiz, şeyhimiz, meşahiyimiz veya hocamız buna işte uygun görmüyor. Allah Allah. Haram değil ama buna uygun görmüyor. E şimdi o zaman demek ki sen kendi önderini, liderini, rehberini peygamberin önüne koyuyorsun onu İslam'a perde yapıyorsun. İslam'ı onunla gizlemeye çalışıyorsun. Bu yanlış bir şeydir. Kur'an'ın, peygamberin üstünde hiç kimse bir varlık yoktur ve onun sözünün üstünde başka bir söz de kabul edilemez. Kesinlikle kimin ağzında hangi büyük bir insanın ağzında çıkmışsa çıksın öncelik hakkı Allah'ındır. Kur'an, kuran Azim-i Azimişan ardında Resul'ünün Efendim sözü geçerlidir. Bunların dışında bir de tabi mesela tabi olduğumuz yine mesela edile-i şer'iye dediğimiz dört şer'i şer kaynak var. Kur'an, sünnet, icma ve kıyas. Bunların haricinde kesinlikle birileri efendim adam kalkıyor tamam diyor bu böyle doğrudur ama... Bizim Efendimiz buna müsaade etmedi. Bizim hocamız buna müsaade etmedi. Bizim liderimiz, sen o zaman Efendini, liderini Kur'an'dan, İslam'dan Peygamberden, ön, peygamber önüne koyuyorsun. Bu yanlıştır. Sen, ben, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, kim olursunuz? Herkes İslam'a ve Kur'an'a tabi olmak zorundadır. Hazreti Muhammed'e tabi olmak zorundadır. Cenab-ı Hakk ayet buyuruyor ki, قُلِنْ كُمْتُمْ تُحِيبُونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ de ki ey Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Demek ki Allah'a Allah'ın sevgisinin yolu peygamberi sevmekle ve peygamberi sevenleri sevmekle bak o da var ardında gelir önce peygamberi sevmek sonra peygamberi sevenleri sevmek ama birini peygamberin önüne geçerek onunla peygamberi örtüp Peygamber onlara öğreti, öğretilemez. Yani yanlışla doğru anlatılamaz. Yanlış her zaman yanlıştır. Evet. Sevgi çeşitleri. Şimdi sevgi de, sevginin çeşitleri var. Sevgi derken, mesela nasıl bir sevgi? Bir, farz olan sevgi. Muhammed Şamil bunların not al. Sevgi çeşitleri. Bir, farz olan sevgi. Farz olan sevgi nedir? Allah'ı, Resul'ünü, Müminleri ve Allah'ın Sevdiği her şeyi Allah için Sevmektir bu farzdır Allah'ı Resulünü müminleri Allah'ın sevdiği her şeyi Allah için sevmek bu farzdır Tekrar ediyorum Allah'ı farz olan sevgi Allah'ı Resulünü müminleri Allah'ın sevdiği her şeyi Allah için sevmek bu farzdır İki şirk Olan sevgi Allah'a ortaklıkla olan bir sevgi. Nedir? Herhangi bir varlığı Allah gibi veya ondan daha fazla sevmektir. Herhangi bir varlığı Allah'ı Allah gibi veya ondan daha fazla sevmek. Kardeşim sen şirk olsun. Ben şirk koşmadım ki. İşte senin sevgin eğer Allah'ın ve Resulünün üstünde daha çok sevgiyse o diğer insana karşı o zaman bu şirktir şirk olan sevgi herhangi bir varlığı Allah gibi veya ondan daha fazla sevmek. Üç, küfür olan sevgi Allah'ın sevmediği buğz ettiği varlıkları ve kişileri sevmek veya Allah'ın sevmeyi emrettiği varlık varlık ve kişileri sevmemektir. Bakın, bu da küfürdür. Allah'ın sevmediği buğz ettiği varlıkları ve kişileri sevmek. Allah birinden mesela sevmiyor birini, buğz ediyor ona o kişi de ona, onu seviyor. Veya Allah'ın sevmeyi emrettiği varlık ve kişileri sevmemektir. Allah mesela diyor ki bak ben şunu seviyorum sen de sev. Bu da sevmiyor, bu da küfürdür. Üçüncüsü küfür olan sevgi. Dördüncüsü haram olan sevgi. Nedir haram olan sevgi? Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal görmemek. Şartıyla sadece geçici lezzetinden dolayı sevmektir. Bakın bu da haram olan bir sevgidir. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal görmemek şartıyla sadece geçici lezzetinden dolayı sevmektir. Bu da yani geçici lezzeti aldığı için bu bu bile haramdır yani. Ya. Tabii haram olduğunu kabul, haram mesela helal görmüyor. Haram olduğunu kabul ediyor ama geçici lezzetinden dolayı seviyor. Bu da haramdır. Bu da haramdır yani. Bu haram olan bir sevgidir. Beş fıtri olan bir sevgi. Yani yaratılışta gelen bir sevgi. Bazı renk ve şekilleri çocuk, kadın, anne, baba, akraba iyilik edenleri sevmek gibi. Mesela her insanın kendisine göre seçtiği bazı bir takım renk ve şekilleri seçebiliyor, sevebiliyor. Çocuk sevebiliyor, kadın sevebiliyor, ailesini sevebiliyor. Annesini sevebiliyor, babasını, akrabasını, iyilik edenleri sevebiliyor. Bu da mesela fıtri olan bir sevgidir. Bakın sevgi çeşitleri beş tanedir. Bir, farz olan sevgi. 2. Şirk olan sevgi 3. Küfür olan sevgi 4. Haram olan sevgi 5. Fıtri olan sevgi Demek suretiyle Bu sevgi çeşitleri 5 kısımdır Evet. Muhammed Şamil bunları unutma. Sevgi çeşitleri 1. Farz olan sevgi yazıyorsun. 2. Şirk olan sevgi 3. Küfür olan sevgi 4. Haram olan sevgi 5. Fıtri olan sevgi Demek suretiyle bu sevgi çeşitleri beş tanedir. Evet. İteber uzaklaştıkları zaman kim ellediine tubük kendilerine tabi olunanlar. Bakın şimdi Allah'ı sever gibi seviyorlar ya Kendilerine tabi oldukları zaman, onlar onlardan uzaklaştıkları zaman minellediine tebük kendilerine tabi olanlardan uzaklaştıkları zaman vara'u görmüşlerdir azabe azabı ve takattaat kopmuştur. Ney? Beynehum onlardan yani aralarında bihim onlardan yani onlar araları neyle? Esbabe. Bütün bağlar, bütün bağlantılar tamamen kopmuştur. Alo diyecek, cevap yok. Kapıyı çalacak, cevap yok. Efendim kapıya gidecek, kapı kapanacak. Yani bütün onlar azabı gördükleri zaman, bütün aralarındaki sevgiler, bağlar tamamen kopmuş olacak ve o sevgiler tamamen ortada kalkacak. Ya kendilerine tabi olunanlar, tabi olanlardan uzaklaştıkları zaman azabı görmüşler onlar azabı görürler gördüklerinde bağlar onlardan kopmuştur herkes birbirinden herkes kendi işinin dertlenmiştir hadi bakayım kurtarsın sen onu Allah'tan daha çok seviyordun ya sen bakalım sen bakalım nereye götürecek seni İşte bu çok önemli ve o zaman diyecekler ki ellezine tebeu uyanlar da yani onlara tabi olana diyecek ki lev keşke en lena biz olsaydık var burada baba teşekkür ederim eğer bizim içinde olsaydı da neyi olsaydı kerreten bir dönüş bir kere daha dönseydik dünyaya. Dönemezsin ki. Fe teberra uzaklaşsaydık minhum onlardan kema teberreu kema gibi teberre u. uzaklaştıkları gibi. Minna bizden. Onlar nasıl bizden uzaklaşmışlarsa biz de onların uzaklaşsaydık keşke bir dünya bir dünyaya dönseydik. Bitti. Senin dünyaya gelişin bir keredir. ikinci kez gelemezsin daha. keşkelerde de fayda etmez kezalik işte böylece yürihim kendilerine gösterecektir kim? Allah'u Allah neyi gösterecektir? amellerini yaptıkları işleri Allah o gün kıyamet günde karşılarını çıkaracak ve onları gösterecektir neden? hasaratin aleyhim hasretler halinde hasretler içerisinde hasret kalacaklar, eyvah diyecekler yırtınacaklar, dövünecekler, yapacaklar edecekler ama fayda vermeyecek ve mahum onlar değillerdir ne, ne değillerdir? Biharicine çıkıcı değillerdir. Nereden? Minannar ateşten çıkıcı değillerdir. Onlar ateşten de Ya Uyanlar da keşke bizim için bir dönüş olsaydı da bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık diyeceklerdir. İşte böylece Allah kendilerine yaptıklarını hasretler içerisinde gösterecektir. Onlar ateşten de çıkıcı değillerdir. Hasret nedir? Hasret kaybedilen, elde edilemeyen bir şey için duyulan pişmanlığın en ileri derecesidir. Hani diyor ya adam hasret çeki çekiyor. Niçin hasret çekiyor? Kaybettiği bir şeyin hasretini çekiyor. Elde edilmeyen bir şeyin hasretini çekiyor. Duyulduğu mesela, efendim o arkasında pişmanlık duyduğun mesela hasretin el ileri, ileri derecesini çekiyor. Yani kaybedilen, elde edilmeyen bir şey için duyulan pişmanlığın en ileri derecesidir hasret. Evet. Ya ardında Allah Celle ve Ali Hazretleri tekrar bizi uyarıyor. Ya Yuhannas. Ey insanlar. İşte canlarım, ciğerlerim bunlar işte. Şu Kur'an'a yönelirsek var ya, Kur'an münafıkın şeklini bile dahi tanıtır. Konuşmasını bile tanıtır. Zalimin şeklini tanıtır. Konuşmasını tanıtır. Yaptığı işi tanıtır. Gittiği yolu tanıtır. Kimin arkadaş edindiğini tan Hepsini tanıtır. Kur'an'ın tanıtmadı. Kur'an'ın mesela haber vermediği aklımızın hiç, hiç bir şey gel gelmeyecek bir şey yoktur. Her şeyi haber vermiştir. Her şeyi anlatmıştır. Kafirin sıfatını anlatmıştır. Müminin sıfatını anlatmıştır. Efendim, yevm-ül yav, kıyamete azap edicilerin azabını anlatmıştır. Dünyadaki misal teknolojiyi anlatmıştır. İnsanların birbirlerine sevgileri bağlı. Yani aklımıza ne gelirse hepsini anlatmıştır. Cenab-ı Hak burada bizi uyarıyor. Ya yuhennas, ey insanlar, bütün insanlara. Ne yapın? Kulu yiyin. Neden yiyin? Mimmaş, o şeylerden ki. Neden? Neden? ardi, yeryüzündeki şeylerden yiyin. Hangi şeylerden? Helalen. Helal olan şeylerden. Haram şeylerden yemeyin. Bak dikkat buyurun. Cenab-ı Hak bütün insanlara şey yapıyor yani. Sadece ey iman edenler demiyor. Ya eyühen nas. Mesela Ya eyühellezine amenu deseydi, iman edenleri mütehassıs bir hale getirirdi. Kas bir hale getirirdi. Ona derdi ki yani sadece iman edenlere bir hitap olurdu. Ama Cenab-ı Hak burada Yeryüzündeki bütün insanlara ya nas ey insanlar. kulu yiyin mimma şeylerden ki fil ard yeryüzünde. Ne yiyin helalen helal olan helal olan şeylerden. Daha tayiben ve temiz helal ve temiz olan şeylerden. Ve la uymayın kime uymayın hutuvati adımlarına kimin adımlarına şeyatin şeytan şeytanın adımlarına da uymayın. Bakın Ey insanlar, yeryüzünde helal ve temiz olan şeylerde yiyin, için ama şeytanın adımlarına da ayak uydurmayın. İnnehu çünkü o, yani o şeytan, lekum sizin için nedir? Aduvun bir düşmandır, mubinun apaçık bir düşmandır. Bakın Cenab-ı Mevla, ey insanlar... Yeryüzündeki helal ve temiz olan şeylerden yeyin şeytanın adımlarına, şeytanın izine, şeytanın gittiği yola uymayın. Çünkü onlar ona uyduğunuz takdirde o sizin için apaçık bir düşmandır. Bakın Cenab-ı Hak ne yapıyor burada? Bizi uyarıyor, şeytanın da apaçık bir düşmanımız olduğunu bize gösteriyor. Ey insanlar yeryüzündeki helal ve temiz olanlarda yeyin ayeti sakif huza'a ve müdlic oğullarının bazı hayvanları kendilerine haram kılmaları üzerine nazil olmuştur yani bu iki kabile huza ve müdlic sakif huza ve müdlic oğullarının bunlar mesela bazıları demişler ki şu hayvanlar bize haramdır bu hayvanlar bize helaldir Cenab-ı Hak da ey insanlar öyle demeyin yeryüzünde helal ve temiz olan şeyler de yiyin diye bu ayet-i kerime bu şey üzerine nazil olmuştur ancak ayetin gerek lafzı ve gerekse hükmü geneldir mesela her ne kadar bu ayet bunlar için mesela efendim bunun nüzul sebebi bu efendim kabilelere yönelik bazı şeyleri bazı hayvanları kendilerine haram kılmaları üzerine nazil olmuşsa da fakat ayetin hükmü geneldir. Herkesi kapsar. İnnemâ ancak ye'murûkum ye'murûkum size emreder. Bak ne dedi? Şimdi Cenab-ı Hak orada şu ayetin bağlantısını çok dikkat edelim birbirine. Yani Cenab-ı Hak önceki ayete dedi ki وَلَا تَتَّبِعُوا Uymayın khutuvatı şeytan Şeytanın adımlarına adımlarınızı uydurmayın yani onun arkasında gitmeyin. İnnehu çünkü o lekum sizin için aduvun bir düşmandır mubinun apaçık bir düşmandır. Hemen ardında ardındaki gelen ayet gelen ayet hemen şeytanın tekrar bize tanıtmaya çalışıyor. İnneme ancak o yani o şeytan innemancak ancak o şeytan ye'murukum size emreder. Neyi emreder? Bisu'i kötülüğü emreder. Vel fahsahi hayasızlığı emreder. Ve taqulu söylemenizi neyi? Alallah Allah'a karşı ma la ne bilmediğiniz şeyleri Allah'a karşı söylemenizi size emreder. Bakın dikkat buyurun. Ayetin ayetle olan bağlantısı. Aslında mesela eğer bir insan Kur'an ilim ilimler üzerine böyle araştırma yaparsa yaptığı takdirde bakıyorsun ki bir ayet diğer bir ayeti kendi kendine kendi tefsir ediyor. Yani aslında ayet ayeti tefsir ediyor. Onun ilmini bilen biri olursa. Onu anlar. Yani Cenab-ı Mevla birinci ayette şeytanın sizin apaçık düşman olduğunuzu anlatıyor diyor. İkinci ayette de size ancak o şeytan kötülüğü hayasızlığı Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi size emreder. Şeytanın vesveseleri. Bakın şimdi. Bir de şeytanın vesveseleri. Şeytanın altı tane vesvesesi var. Bir. Küfür, şirk, nifak. Küfür, şirk, nifak. İki. Bid'at. Bir. Küfür, şirk, nifak. İki. Bid'at. Üç. Büyük günah. Dört. Küçük günah. Beş. Mübahlarla fazla fazla meşgul olmaya teşvik. Altı iki hayırdan daha az hayırlı olanı tercih ettirme. Bakın. Mesela şeytan ne vesvese veriyor? Küfrü mesela vesvese veriyor. Şirki, nifakı vesvese veriyor. Daha bid'atı vesvese veriyor. Bid'atı güzel gösteriyor. Daha büyük günahı. Zina, fah, vuhuş, buna benzeyen. Adam öldürmeyi. Efendim. Daha faiz yemeyi. Küçük günah. Mesela işte efendim bakmayı, şey yapmayı, mesela müstehcen konuşmayı buna benzeyen. Bunları emrediyor. Daha mübahlarla fazla meşgul olmaya teşvik ediyor. Farzları terk ettiriyor. Ya bırak şu falan ne yapacaksın? Sen şu mübahişleri yaparsan sana yeter. Daha al iki hayırdan daha az olan olanı tercih ettiriyor. Yani iki şey var. Birisi birisine daha hayırlıdır. O daha hayırlı olanı mesela e, ya buna gerek yok diyor öbürünü yaptırıyor. Evet. Demek ki şeytanın insana verdiği vesveseden altı tanesi tekrar ediyorum. Bir Küfür, şirk, nifak Aslında bunlar her bir, bir, üç, bir, bir tane sayılmış Ama üç tanedir aslında Evet, iki bid'at Üç büyük günah, günah Dört küçük günah Beş mübahlarla fazla meşgul olmaya Teşvik, altı iki hayırdan daha az Hayırlı olan şeyi tercih ettirmeye Evet Sadakallahu'l-azim Ve bellavuna Resuluhu Nebiyyül-Kerim Evet burada Bakara suresinin 169. ayetini sona erdirdik. Şimdi edebü'l lisan'da okuyoruz. Edebü'l lisan'da müstehcen konuşmanın kötülüğünden kalmıştık. Öyle miydi babam? Evet. Yani müstehcen çirkin, fahiş, fuhuş, güzel olmayan çirkin konuşma. 223. hadiste kalmıştık ve orada devam ediyoruz. Abdullah bin Amr radiyallahu anhudan Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki sizleri çirkin sözden sakındırırım şüphesiz Allah çirkin sözü ve sövüşmeyi sevmez hadi bakın şimdi toplumu bir, bu toplumu şu hadisin efendim bir ölçüsüne terazisine koy da bu toplum insanlar bu mesela efendim hadisin neresinde var hangi köşesinde var Sizleri çirkin sözden sakındırırım. Şüphesiz Allah çirkin sözü ve sövüşmeyi sevmez. Adam en ufak bir şeyde anavrattan bahsediyor. Ondan sonra neler mesela? Kardeşine bile kardeş. Ben çok insanları gördüm. Adam kardeşine abisine anavrat çekiyor. Sövüyor. Ya toplumumuzun geneli böyle. Maalesef. Allah muhafaza buyursun. Evet. 224. hadis. Ebu Abdullah El-Cedeli radıyallahu anhudan Ayşe radıyallahu anha anha ya Resulullah vesselamın ahlakını sordum. Dedi ki Ayşe radıyallahu anh anamız ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Çirkin söz söylemez, sövmezdi. Çarşılarda bağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Lakin affeder, cezalandırmaktan da vazgeçer. Kim yapardı baba bunu? Muhammed Şamil. Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Ayşe anamıza sormuşlar, demişler ki, Peygamber Efendimiz'in ahlakını sormuşlar, demiş ki, ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Çirkin söz söylemez. Bak, şimdi mesela hemen diyelim ki, yanında bir arkadaşın çirkin söz söylediği zaman, çirkin söz söyleme Allah çirkin sözü sevmez çirkin söz söylemezdi ve sövmezdi çarşılarda bağırmaz kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi lakin affeder cezalandırmaktan da vazgeçerdi ya 225. hadis Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah aleyhissalatü selam buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve zalime yardım ettiği için ettiğini hiç görmedim Allah'ın haram kıldığı şeylerin işlenmesine öfkelendiği kadar bir şeye kızmazdı. İki şey arasında tercih durumunda kaldığında günah bulunmadıkça en kolayını seçerdi. Bakın, zalime hiç yardım etmedi. Cenab-ı Hak ayet kermede ne buyuruyor? Nasıl duayet kermem? Ayyühellezine amenuh. Allah'a sallallahu aleyhi ve Şimdi metni hatırıma gelmedi. Şöyledir ayet-i Zalimlere meyletmeyin size ateş dokunur. Düşün. Zalime meyletmek ateşi dokunduruyorsa ya zalimin yanında olmak ne kadar kötü? Mail yani işte ona mail ediyorsun ya yanında değilsin ama savunuyorsun arkasında veya işte kalbin onlardır mesela bir şeyle mesk şey oluyorsun ya işte şuna yardım edeyim diyorsun bu bundan daha iyidir diyorsun zalimdir ama fakat o zal zulme yardım ettiğin için mesela o zalimin yanında yer al almasan bile maili ateş dokunuluyor fethamsakumun nar ayetin baş sonudur bu ama başı hatırıma gelmedi yani size ateş dokunur diyor zalimlere meyletmeyin. Size ateş dokunur. İşte ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe radiyallahu anh anamız diyor ki Allah Resulü zalime hiç yardım ettiğini görmedim diyor. Allah'ın haram kıldığı şeyleri işlenmesine öfkelendiği kadar bir şeye kızmazdı diyor. Yani Allah bir şeye haram kılmışsa o şeye çok kızardı diyor. İki şey arasında tercih durumunda kaldığında günah bulunmadıkça en kolayını seçerdi. Ya biz zorla Müslümanlara gelince, yok illa bunu yapacağız. Halbuki buna gerek yok ki. Eğer iki şey vardır, birisinde mesela iki şey, ikisinde de mesela şey var. İçinde günah bulunmadıkça ikisi arasında bir tercih yapacağın konusu en kolayını tercih etmek daha evladır. Buna muhayers daha zorudur tercih edebilirsin, ama o insanlara o zorluk gelmesin diye en kolayını tercih ederdi. Evet. 226 Abdullah bin Mesud radıyallahu taala an, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mümin hakaret edici olamaz lanet edici olamaz çirkin ve edepsiz söyler konuşamaz şimdi birisi öyle yaptığı zaman ya sen mümin değilsin desek adam senin üzerine yürür bana niye öyle diyorsun ama ne diyor mümin yani o kimse ki hakaret edici olamaz, hakaret etmez. Lanet edici olamaz, çirkin ve edepsiz sözler konuşamaz. Şurada mesela lanet edici noktasındaki bir incelik var. Bir şeye Allah ve Resulü lanet ettiyse mümin de lanet edecekler. Yani. Onu da bilelim yani. Mesela bir şey gene bak Allah'ın laneti efendim şunun üzerine olsun, şu insanların üzerine olsun, şunu yapanların üzerine olsun. Dediği zaman yani mümin onu söylemesi herhangi bir sakınca yok. Yani buradaki sakınca ya lanet senin üzerine olsun demek suretiyle yani mümin bu mümine yakışan bir vasıf değildir demek istiyor. Mümin hakaret edici olamaz. Lanet edici olamaz. Çirkin ve edepsiz sözler konuşamaz. Evet. 227 Abdullah radıyallahu anhudan mümin en düşük düşük ahlakı kötü sözlü olmaktır. Müminin en düşük ahlakı kötü sözlü olmaktır. Allah Allah. Demek ki bu bu da müminin en düşük ahlakıdır. Müminin en düşük ahlatı ahlakı kötü sözlü. En işte ahlakın en güzeli öyle değildir tabii. 228 İbrahim bin Meysara radıyallahu teala anhu'dan dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyleniyor ki kötü sözlü Kimse ve söven kimse, Kıyamet gününde köpek suretinde veya köpeğin karnında olacaktır. Allah'a Ne kötü bir şey demeyim. Köpek suretinde veya köpeğin karnında. Ne kötü bir şey. Allah'ım öyle bir öyle bir akibette, muhafaza mahfazayla bizi de yarabbi. <Sessizlik> vardır ki, vardır ki söyleniyor mesela burada bak şu hadisin kaynağına bakalım. Kaynak. Tabii ki kitabı samt İhya ithaf bu mesela efendim yani belki korkutucu mahiyette söylenmiştir. Belki Müslüman efendim işte bu kötü sözden uzak dursun şekliyle bir efendim e şey mesela ihtizar edilmiştir. Yani sakındırmak istenmiştir. Yani böylesi bir durum böyle bir akibete de uğrayabilir bu noktada sakınılması için. Evet. 229, Ebu Said hudri radiyallahu teala Anhu'dan Peygamber ve selam'den şöyle işittim. Şüphesiz Allah çirkin sözleri ve çirkin konuşanları sevmez. İçiyorum. Başka bir hadiste de belki bu gelirse bilmiyorum burada gelir mi gelmez mi. Allah iyidir. Allah güzeldir, güzel olanı sever. Yani güzeldir, güzel olanı sever. Deki yani mesela yani birisini diyelim ki çirkin suretli yaratmışsa onu sevmez manası değil. Güzeldir. Temiz giyineni, temiz bakanı, temizliğe önem vereni onu sever diyor yani. Allah çirkin sözleri ve çirkin konuşmaları sevmez. Evet. 230 Ata radiyallahu anhu'dan Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu. Ey Ayşe şayet çirkin söz bir insan olsaydı şayet çirkin söz bir insan olsaydı çok kötü bir adam olurdu. Allah-u Akbar. Yani eğer o ağızda çıkan çirkin söz, insan olsaydı diyor, çok kötü bir adam olurdu. Af İbni Abdullah'dan, Avni İbni Abdullah'dan, dikkat edin, çirkin söz ve edepsiz konuşmak nifaktandır. Bu da münafıklıktandır. Bunlar dünyada arttıkça ahiretten eksiltir. Yani kişinin ameli dünyada bunlarla arttıkça Ahiret amelinden o kadar eksilir. Ahirette eksilenler dünyada artanlar yüzündedir. Ahirette bir şey eksiliyorsa bir insanın dünyada o kötü şeyleri artmıştır ki onun için onun yüzündendir artmıştır yani. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anı 232. hadis Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ey Ayşe, şayet çirkin söz bir insan olsaydı çok kötü bir adam olurdu yine." bu o başka aynı mesela bu başka bir yolla. Ebu um 233. hadiste Ebu Umame radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki edepsiz ve müstehcen sözler nifak şubelerinden birer şubedir. Nifak şubelerinden birer şubedir. 234. hadis Enes bin Malik radıyallahu anhudan Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki içinde bulunduğu çirkin şeyi çirkin söz kadar lekeleyen bir şey yoktur. İçinde bulunduğu şeyi çirkin söz kadar lekeleyen bir şey yoktur. Dikkat edin mesela çirkin sözle konuşan insanlar çok toplumun içinde çok böyle şey görülmüyor yani. Evet. Usame bin Zeyd 235. hadis Usame bin Zeyd radıyallahu anhudan şehadet ederim ki Resulullah ve vesselamdan şöyle işittim. Şüphesiz Allah çirkin sözleri ve çirkin konuşanları sevmez. Usame bin Zeyd Allah Resulü'nün en sevdiklerinden birisiydi. Şehadet ederim ki diyor şahitlik yaparım ki ben diyor Resulullah'tan şunu işittim. Allah çirkin sözleri ve çirkin konuşanları sevmez. hadi bakalım. İşte bir mümin kendi yerini böyle bulacak. Benim yerim nerededir? Hangi kategorideyim? 236. Ümmü Derda ve Ebu Derda radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ümmü Derda ve Ebu Derda'nın Derda babası ve annesinden rivayetle diyor buyurdu ki şüphesiz Allah azze ve celle çirkin sözlere ve edepsizce konuşanlara buğz eder. Bu toplumun içinde ne kadar Allah'ın bu hızına insanlar var. Evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet. Nasıl bakalım? Zoom, hayal edemiyorum. Ne Usame bin Zed radiyallahu anh'ında bir hadis-i şerifte. Şüphesiz Allah çirkin sözleri, çirkin söz konuşan adamı sevmez. Burada da adam diye geçiyor. Başka bir hadiste 230. Had 8. hadis. El Ahnaf bin Kays radiyallahu anh'udan size hastalıkların en kötüsünü haber vereyim mi? En kötüsü. Bunlar edepsiz dil, ağzı bozuk. rast hani rastgele konuşan edepsiz dil ağzı bozuk olmak ve düşük ahlaktır. İnsanların, size hastalıkların en kötüsü bak. Yani virüs. Virüs hastalığı. Ya. Veya kanser. Allah'a akbar ya Rabbi. Allah'a İşte onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbim benim dilimi seni zikreden bir dil kulağımı, senin zikrini işiten bir kulak, gözümü, hakkı gören bir göz eyle diye mesela çok da bilmiştir. Cabir bin Semura'dan radiyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayaktaydı, önümde de babam vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, çirkin söz ve çirkin konuşmak, yani argo, İslam ile alakası olmayan şeylerdir. Allahu akbar. İslam bakımdan, bakımından insanların en güzeli ahlakı en güzel olanıdır. 241. hadiste Ayşe radıyallahu anh'dan bir adam geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girmek için izin istedi. Buyurdu ki: "O kavminin ne kötü bir kardeşidir." Adam içeri girince ve de gülümsedi. Dedim ki: "Onun hakkında şöyle dememiş miydin?" Ayşe: "Ey Ayşe, şüphesiz Allah çirkin konuşmayı karşılıklı çirkin konuşulmasını sevmez." Yani belki o münafıktır, ikiyüzlüdür onu söylemiştir ama o münafıksa, ikiyüzlüyse ben onun yüzüne ya sen böylesin dememe gerekmez ki. Evet. Evet, evet. Telaffuzu yasaklanan kelimeler yani konuşulması orada kalıyoruz inşallah. 242. hadis. Telaffuzu yasaklanan kelimeler. Telaffuz ağızda lafı çıkan lafızlar. Yani ağza çıkan lafızları, kelimeleri, yasaklanan kelimeler. Yani hangi kelimeyi ağza çıkan kelime ne, ne çıkar onu yasaklayan sözler. Evet şimdi bir tane de e, şiirlerle yükselen imanın sesinin 20. E, şiirini okuyacağım. Sonunda, tabii, sonunda benim oğlum da bir e, şiir okuyacak bize. İnşallah dersin sonunda da ona okuturacağız inşallah İslam'ın çatısı cihattır cihad insanı Allah'a davet eder cihad kula kulluğu reddeder cihad Allah'ın hakimiyetini beyinlere nakşeder cihad dini bir bütün kabul eder cihad hakimiyeti Allah'a verir cihadla zalimlerin zulmü devrilir cihad şehadet aşkı verir Cihad hakla batılın arasını ayırır. Cihad zorbalara haddini bildirir. Cihad İslam'ın kıymetini bilmeyenlere kıymeti bildirir. Cihad İslam'a baş kaldıranların başına eğdirir. Cihad İslami değerleri ayağa kaldırır. Çiğnenen değerleri. Cihad eden bir toplum elbette kurtulur. Cihad ile dinsizlerin planı bozulur. Cihad etmeyen kişiler ezilir, büzülür. Cihad ile münafık Müslüman birbirinden süzülür. Cihad bir süzgeçtir, insanı süzer. Cihad hakkın ipine inciler dizer. Cihad küfrün kelimelerini ezer ve geçer. Cihad gerçek Müslümanla sahteyi birbirinden seçer. Evet. Allah'u Allah ve Allah kuvveti illa billah. Evet. Şeyde Akaid'de tavsiyelerde kalmıştık değil mi? Herhalde öyle olsa gerek. Öyle hatırımda. Evet. Evet. tavsiyeler. Burada bir 37 tane kadar bir tavsiye var ben onu sadece o başlıklarını okuyayım. Geri kalan kısmına zaman zaten yetmiyor. Onu da bir dahaki derste inşallah okuruz. Evet, bir cüzden bir, Bir cüzden az olmamak şartıyla Kur'an-ı Kerim'de günlük bir virdin, belli vakitlerde okunması adet haline getirilen Kur'an cüzleri olsun. Birinci tavsiye. Bir cüzen az olmamak. Evet yapacağın hatim süresi üç günden az ve bir aydan çok olmasın. Yani bir hatmi yaparsan üç günde az da yapma bir aydan çok da yapma. <gülüyor> Bizde biz bir ay, üç ay, beş ay, şey. üç <gülüyor> İki, evet. Kur'an-ı Kerim'i güzel oku ve edeple dinle. Manasını düşün. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını, ashab-ı kiramın yaşayışlarını, vaktini müsaadesini nispetinde oku. 3. Kendini umumi bir sıhhi muayeneden geçir. Teşhis konulan hastalığa göre tedavi cihetine git. Vücudunu kuvvetlendirecek şeylere ehemmiyet ver. Sıhhatini zayıflatacak şeylerden de uzaklaş. 4. Çay, kahve ve benzeri israf edici derecesinde içmekten kaçın. Ancak mecbur kaldığın zaman iç, kafi surette sigara içme. Yani Kafi surette o şey mesela çay iç ama sigara da hiç içme. 5 evinde, elbisende, yiyeceğinde, bedeninde, iş yerinde ve her şeyde temizliğe titizlik göster. Zira din temizlik üzerine kurulmuştur. Altı, Sözün doğru olsun. Asla yalan söyleme. Sözün doğru olsun. Asla yalan söyleme. 7 Beş evinde, elbisende, yiyeceğinde, bedeninde, iş yerinde ve her şeyde te temizliğe titizlik göster. Zira din temizlik üzere kurulmuştur. Altı, doğru söz sözün doğru olsun. Yani hiçbir şekilde asla yalan konuşma. 7 taahhüdünü yani sözünü, vadini yerine getir. Vaziyet ne olursa olsun sözünde cayma. Bu müminin vasfıdır esas. Sekiz, meşakkatlere tahammül et. Büyük şecaat sahibi ol. En büyük kahramanlık hakkı beyan etmek, sırrı saklamak, hatayı itiraf etmek, nefsinin hakkını vermek, kızdığın zaman nefsine hakim olmaktır. Bakın. Meşakkatlere tahammül et. Büyük şecaat sahibi ol. En büyük kahramanlık hakkı beyan etmektir. Yani kahraman mı diyorsun? Hakkı beyan et başına gelene işte sabredeceksin. İşte bu kahramanlıktır. Sırrı saklamak. Hatayı itiraf etmek. Hata yaptıysam. Ya ben hata yapmışım kardeşim. Yani hatadan yapılan hatada ısrarlı olmamak. Evet. nefsini Nefsinin hakkını vermek. Kızdığı zaman nefsine hakim olmaktır. Birine kızdığı veya bir, herhangi bir kızgınlık olduğu zaman nefsine de hakim olmaktır. Dokuz ciddiyet ifade eden bir vakara sahip ol. Vakarlı ol, daima ciddi ol. Fakat bu vakar seni latifeden ve tebesinden men etmesin. Çok öyle vakaflı ol ama şeyde olma yani, asıl suratlı da olma. <gülüyor> yani homurtu, karşıda insana baktığı zaman da korkacak gibi de olma yani. Ama güler yüz de ol, de ol. Son derece hayalı ve hassas ruhlu ol, iyiliği kötülükten elem duy, zillet göstermemek şartıyla mütevazi ol. Bir mevkiye ulaşmak için bulunduğun mevkiden daha aşağı mevkiye bak. Heh, yani bir mevkideysen, bir durumdaysan, bir aşağısına bak, kendi bulunduğun yerine şükret. O da. Burada kalalım istersen. Biraz Bu 10 oldu. Şey Bu 9 oldu. Bu 9 oldu. Daha aşağı mevkiye. Bitirelim mi? Bu 27 tanedir ama bitirelim istersen. Biraz zaman peki o zaman onu bitirelim fıkıha kalmaz bugün fıkıh kalmaz olmasın olur tamam onu şey yapalım o zaman On, bütün hal ve durumlarda doğru hükümlü ve adil ol hangi şekilde olursan ol kızgınlık halinde ol şey halinde ol üzgünlük halinde hangi halde olursan ol efendim bütün bu hallerde hükümlü ve adil ol adalet sahibi ol kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın Birine kızgın kızdın mesela o yapılan iyilikleri de unutma. Bir şey mesela diyelim ki birisi sana bir iyilik yapmıştır ama o kız senin o kızgınlığın o iyilikleri de unutturmasın. Birine karşı beslediğin sevgi onun kötülükleri görmene mani olmasın. Mesela birine karşı da bir sevgi besliyorsun. Onun kötülükleri görmene de mani olmasın. Düşmanlık ise sana iyilikleri unutturmasın. E, düşmandır ama sana iyilik yapmıştır. O iyilikler unut unutulmasın. Ne kadar acı olursa olsun, kendi aleyhine ve yakınların aleyhine de olsa hakkı söyle. Kim olursa olsun, hakkı söyle. Hak her içindir, herkes içindir. 11. Daima umumun hizmetine hazır ol. Genel manada işte şey sadakay cariye budur. Sadakay cariye umumun hizmetine Allah için karşılık beklemeden bir şey yapmaktır. Umumun hizmetine hazır ol. İnsanlardan birisine karşı yaptığın hizmetten sevinç ve gurur duy. Yani yaptığı hani bir şey, hani bazen bazı insan bir şey şey yapıyor yani gururlanmak için yapıyorsa sen de bir hizmet yaptığın için sevinç duy. Onunla mesela, on, onunla mesela şey ol yani, kendini teskin etmeye çalış. Hastayı ziyaret et, muhtacı kolla, zayıfı takviye et, güzel sözle de olsa zavallıların gönlünü al, daima hayra ve iyiliğe koş. Ne kadar güzel değil mi? Ne güzel tavsiyeler ya. 12. Şefkatli, cömert, müsamahakar, affedici, mülayim ve halim ol. İnsan ve hayvana yumuşa yumuşaklıkla muamele et. Bir sohbet meclisinde yer göster. Müslümanın kardeşlerinin ayıplarını araştırma. Meclislerde yüksek sesle konuşma. Bağırıp çağırma. Girerken, çıkarken müsaade al. Ne, ne güzel edep. 13 zengin de olsan iktisada riayet et. Ben nasıl zenginim? Har vur harman savur yok. İktisada riayet et. Zayıf da olsan serbest çalışmaya çalışmayı ön plana al. Birinin emniyetine girme. Çok bu, bu bir Müslümanın bu vası olmalı yani. 14 devlet vazifelerine haris olma. Yani ona tutkun olma. İlla ben bunu yapayım, ben bunu alayım, bu makama geleyim diye tutkun olma. Z Bil ki devlet kapısı rızık kapılarının en darıdır. Yani onu en dar kapı olarak gör. Şimdi adam şimdilik baba, şimdilik baba. Şimdilik şimdilik. baba imam imam ya imam adam tutuyor, rüşvet veriyor imam olması için ya. İmam ya. Güya burada imam olacak. İmam-ı Azam, copla mesela efendim zindanlarda efendim Dayak yiye, yiye şehit oldu. Efendim bunlar da gidiyorlar e, rüşvet verip imam oluyorlar. İşte ne diyor? Devlet vazifelerine haris olma. Bil ki devlet kapısı rızı kaplarının en darıdır. En dar olarak onu gör. Ha, yani mecbur kaldın git. Yani orada bir görev varsa hizmete yapa, senin dinine, dinin hizmetine yapabilecek, hizmetini yayabilecek bir imkanın, bir düşüncen, bir şeyin varsa devam et. Ola bir sıkıntı yok. Anlatabiliyor muyum? Ama yani ben işte efendim oraya geleyim bir makama geleyim insanların tepesine bineyim hava atayım çalım satayım bu yanlıştır. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Bu da efendim şeyin rızık devlet devlet kapısı rızı kapılarının en darıdır. Eğer senin hak davetine muarız olmayan bir iş teklif edilirse reddetme. Mesela devlet dairelerinde devlette bir sana senin hak davana senin dinine, kitabına muarız yani bir taarruz edecek bir şey yapacak durumda değilse ondan reddetme Onu da kabul et. Eğer senin hak davetine muarız olmayan, muarız olmayan bir iş teklif edilirse reddetme. Mesela sana denildi ki gel ya işte efendim sen git falan camide efendim insanları irşad et. Niye gitmeyeceğim ki? Koşa koşa gideceğim. Ama tabi sen de benim önüme engel koymaman şartıyla diyeceğim. Yok senin direktifine işte yok böyle konuşacaksın bunu anlatacaksın değil de İslam neyi söylese onu anlatacağım. Bunda bir sıkıntı yok. Evet. 15. vazifen Vazifeni eda hususunda haris ol. Bak bu çok önemli. Nerede olursa olsun. Hangi görevde olursa olsun. Vazifeni eda hususunda haris ol. İyi ve mükemmel yap, aldatma ve sözünde cayma. Yani en güzelini yap, aldatma da ve sözünde cayma da olmasın. 17. Hakkını iyilikle ara ve al. Hakkını al ama iyilikle ara ve iyilikle al. İnsanların haklarını istemek sizin ve oyalamaksızın yerine getir. Mesela bir tarafta kendi hakkını almaya çalışırken diğer insanlar hakkına girme. Onu da söylüyor. 18 kumarın bütün çeşitlerinden uzaktır. Sonundaki sonundaki kazanç ne olursa olsun her ne kadar sonunda peşin kazanç var ise haram kazanç yollarından uzaklaş. Yani peşin de olsa, çok para da olsa Haram olan şeylerden uzaklaş. Senin dinine, senin kitabına efendim zarar verecek şey varsa ondan uzaklaş. 19 on, e, on bütün iş ve muamelelerinden faizden uzak ol. Elini, eteğini ondan çek. 20 fabrikaları kurmak, iktisadi İslam müesseseleri tesis etmek suretiyle İslam İslam servete hizmet ver. Vaziyet ne olursa olsun bir kuruşun bile Müslüman olmayan olmayanların eline geçmemesine çalış. Yerli malında giyin ve memleketinin masurluğuna yiyip iç. Yani senin dinin kardeşin din kardeşinin ürettiği malından al onun senin paran yerlerine gitmesin. Evet. 21. Kazancın az da olsa bir kısmını fevkalade haller için biriktir. Hiçbir şeyde lükse kaçma. Yani az da olsa fevkalade bazı baz, çok mesela özel durumlar çıkabilir. Mesela onun içinde şey yap diyorum. Bir şey biriktir. Hiçbir şekilde lükse de kaçma. Ya bugün bu refahat içinde çok para sarf Müslümanlar haliyle olacak. 22 Bütün hayat tezahürlerinden gücün yettiği kadar İslami adetlerin ihyasına ve gayri İslami adetlerin imhasına çalış. Bak dikkat buyurun. 22. Bütün hayat tezahürlerinde, hayatın zahir ettiği gücü, hayatın içerisinde ne varsa, gücün yettiği kadar İslami adetlerin ihyasına ve gayri İslami adetlerin imhasına çalış. Mesela selam, lisan, tarih, kılık, kıyafet, ev tanzimi, yeme, içme ve bir meclise girip çıkma, keder, sevinç gibi hususlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu takip et. Baba buraya bir su koyar mısın? Evet. Nerede kaldık babam? 23'te mi kaldık? Allahü Teala'nın mürakabesinde olduğunu düşün. 23. Yani her an onun gözetimi altında olduğunu düşün. Ve ahireti hatırlayıp Allah'ın rızasına yönelen merhaleleri Himmet ve azimetle katet. 24. Gece namazı ve her ay 3 gün oruç gibi nafile ibadetlerle, kalbi ve lisanı zikirleri çoğaltmakla ve bütün hallerde Peygamberimizin dualarıyla dua etmekle Allah'a yakın olmaya çalış. 25. Temizliğe mükemmel suretiyle riayet et, ekseriyetle abdestli olmaya gayret et. 26 Ramazan orucunu tut, şartları haiz olunca hac vazifesini ifa et. Bunu yerine getirmeye, sahip olmaya çalış. 27 Cihad niyetini ve şehadet sevgisini daima kalbinde taşı ve kabiliyetin nispetinde buna hazırla Hep onun kalbinde o, o olsun yani. 28 Daima tövbe ve istiğfar et. Bütün günahlar şöyle dursun, küçüklerden bile kaçın. Her gün yatağına uzandığında uykudan önce o gün iyilik mi yoksa kötülük mü yaptığının muhasebesini yap, vaktinin kıymetini bil çünkü o hayattır. Faydasız yere zamanını bir cüzünü bile harcama, harama düşmemek için şüpheli şeylerden de sakın. 29. Dizginini eline alıncaya kadar nefsinle şiddetli bir mücadeleye giriş gözünü harama bakmaktan koru hislerine ve hakim ol ne güzel değil mi Allah razı olsun 30 nefsini e, bu 31 şaraptan sarhoşluk veren şeylerden son derece şak, sakın 30 nefsini daima güzel ve helal olan şeylerle alıştırmakla heh, helal olan şeyler şeylere alıştırmakla yük, onu yükselt Haram olan şeyleri hangi çeşit olursa olsun Nefsine tattırma 31 şarap sarhoşluk veren şeylerden son derece sakın Bak mesela bunu Muhammed Şamil hemen hızlı hızlı yazabilirdi Ya Tamam Mesela ben senin gibiyken Böyle bir yerde bir şey şey yapıldığı zaman Daha hocanın ağzında Böyle bakardım hemen El bunun bir tarafta el yazıyor gözüm orada Kulak orada, göz orada. Hemen yazıyordum. Hoca sözü bitirene kadar hemen not alıyordu. Yani Bunlar öyle yapalım. Tamam mı? 32. Servetin az da olsa bir kısmını İslam'a hizmet et. Ha, şaraptan sarhoşluk veren şeylerden son derece sakın. 32. Servetin az da olsa bir kısmı ile İslam'a hizmet et. Borcun olan zekatı muhtaç olup istemeyen veya istemekten çekinen Müslüman kardeşlerine ver. Bir kısmını İslam'a hizmet et. Yani az da olsa borcun olan zekatı da muhtaç olup isteyen ve istemekten de çekinen Müslüman kardeşler. Hizmet İslam'a hizmet et. İslam'a yani bir kısmını İslam için hizmet, hizmete kullan yani. Hizmet bir bir kısmını İslam'a hizmet et. Borcun olan zekatı muhtaç olup isteyen veya istemekten çekinen Müslüman kardeşlerine ver. Evet. 33 kötü arkadaştan, fasık dosttan, günah ve masiyet yerlerinden uzak dur. Kötü arkadaştan, fasık dosttan, günah ve masiyet yerlerden uzak dur. 34 34. Oyun ve eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onları yok etmek için mücadele et. Oyun ve eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onları yok etmek için mücadele et. Oyun, israf ve gayrimeşru olan eğlencelerin her türlüsünden uzak ol. 35. Kardeşinin menfaatini kendi menfaatinden üstün tut. Bir mümin kardeşinin menfaatini Kendi menfaatinden üstün tut Mühim bir mazaretin olmadıkça buna çok önemlidir Mühim bir mazaretin olmadıkça Toplantı ve sohbetlerine katıl Yani belli bir zaman Toplantın sohbetin varsa Mühim bir mazaretin olmadıkça O sohbete katıl Kardeşlerinin işlerini de ön plana al 36 senin mefkuren ve düşüncene bağlı olmayan cemaat ve topluluklardan el edecek. Senin mefkuren yani düşünce düşünmüş düşüncelerin düşüncene bağlı olmayan cemaat ve topluluklardan ele edecek. Yani İslam'ın Kur'an'ın efendim Kur'an'a Kur'an'ın ruhuyla efendim ayetin hadisin ruhuyla taban tabana zıt olan efendim toplulukların tamamında da ele tekcek. 37, mükellef olduğun İslam davet vazifesini her yerde yapmaya çalış, kendine kışlada emir bekleyen bir asker nazarıyla bak. Mükellef olduğun İslam davet vazifesini her yerde yapmaya çalış, kendine kışlada emir bekleyen bir asker nazarıyla bak. Evet. Bunu da rahmetli Hasan el-Benna, Efendim, burada, buraya kadar bunları yazmış. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Evet. Bu zaten okudum bu şey, tevhid onun kitabıdır. Evet. O şeye bak baba, sen onun, hani sende yüklüdür. Eee... Şöyle yerini göstereyim istersen buraya bir zahmet et, etme baba. Bak şuradan, şu dar kitap ikincisi var ya Şurada yerini ben göstereyim Tamam ben orada. Onu... Sen de yerelde, şurada bak, şuraya tıklayacağım, burada be, şuraya tıklayacağım, burayı açacağım baba. Tamam mı? Açtırdığın akayit çıkacak sana. Karşına. burada bak şurada tevhid Hasan Elbenda bunu orada bulacaksın tavsiyelerde tamam, tamam mı baba akaid akaid bölümünde evet onu orada tamamlayacaksın inşallah geri kalanında onlar şey o telafi olacak inşallah evet ee, şimdi saatimizden birkaç dakika da geçti hakkınızı helal edin bu arada e, sonra e, önce ilave edeceğiniz ya mesela soracağımız şey varsa e, istersen Muhammed Şamil gel bakayım yavrum sen o şiirini bir Muhammed Şamil bize bir şiir okuyacaktı onu okusun ondan sonra siz de sorularınızı hazırlayın evet Muhammed Şamil efendi şöyle bunu al bu taraf şuraya gel otur. ağzına yakın tut. Besmele. Bütün hay hayırların başı besmeledir. Bunu bilenler çok az, bilmem nedendir. Bes Besmele sizler şeytana uğur maskara. Yatarken, kalkarken, yerken benziyorlar hayvanlara. Besmele sizlerin sofrasında şeytan semizler. Amellerin götürür, sevapları temizler. Sofranın kırıntı kırıntılarını şeytana bırakma zayıflat me o melun ona aldanma besmelesiz her her şeyin sonu hüsrandır vesveseyi sana veren melun şeytandır müminin sofrasında besmeledir başı hamd ile bitirir şeytana bırakmaz aşım helaya giderken şeytana yer bırakma o, o o ezadan Allah'a Allah'a sığınmayı unutma. Yata, yat, yatağına girerken besmeleyi unutma. Şeytan'a seni hak hak yolunda uzak uzaklaştırma unutma. Ehline uzaklaştırır, uzaklaştırır unutma. Ehline gide, gidersen besmele besmele kal, kalkan ile var. <gülüyor> Vermesin o melun zürriyetine zarar Besmele şeytanın eder tarımar Her müminin besmele ile şeytana birer tokat atar Besmele siz, sizler şeytana olur maskara Besmele'yi ihmal ile benziyor hayvanlara Huzuru ilahi gider yüzük ilahiye gider yüzük ara Sarıl besmeleye daha gitmeden mezara Kuranlık eri Kur'an'ın her suresinde besmele vardır. Kendi adıyla anılsın müminlerin ihtidadıdır. İhtar. İhtardır. Besmele besmeli, besmeli şerife her derde devadır. O Rahman ve Rahim ismi du Huda'dır. Besmele ile işin ba başlayan her mümin yeryüzü olur ona geniş zemin bütün bütün korku, korkulardan o, olur emin bu müjdeyi veren cibi, cibi, Cibril, Cibril emin. Cibril emin. Besmele şeytana karşı kalkandır. Nikahsız nice insanlar ve zindandır. Aa zinadır. Ahir zaman a Alemeti, bina ve zinadır. Zina Allah'ın emrine karşı isyandır. Eûzu besmele'yi devamlı oku ve ver karar. O mel'un şeytana şeytandan gelmez zarar. O duydukça kaçmak için yer arar. Mübarek bir kelimedir. Ona ona ok gibi saplar. Besmele ile her işte berek, bereketini ba başıdır. Müminin hem kı, kı, katı, katı hem de aşıdır. Berzah aleminde onun yoldaşıdır. Müminin hem gözü hem de kaşıdır. Besmele, besmele Kur'an'ın bir ayetidir. Müminin hem kimi, kemiği hem de etidir. Hem tadı hem, hem de lezzetidir. Müminin Allah'ın bir rah rahmetidir. Suyu içerken besmele ile başla, hemen ka kafaya dikme yavaş yavaşla, acele etme, üç kere tekrarla, senden razı olur alemi Huda. Yazı yazarken besmeli besmele be besmele ile yaz, besmelesiz yazılar <gülüyor> sevap olmaz, katip meleklerin nazara olma olmaz, Allah Allah. nazara almaz. Bereketle dolunur besmeleyle yaz. Evinden çıkarken dedi ki dedi ki bismillah. Dedi ki bismillah. Sonra dedi ki la la havle ve la kuvvete illa billah. Bütün işini kolaylaştırır Allah. Yemin yeminle söylerim ki Vallah ve billah B bineğine binerken o mübarek sözleri tekrarla D dilin hep al, al, alışık olsun Devam, tekrarla müminin en yak, yakışan budur Devam, tekrarla bütün hayırlı işlerini tekrarla sakın bütün hayırlı işlerini de tekrarla sakın o, ola ki günah ve masiyette besmene çekme sakın o, ola ki bilmeden Rabbine isyan etme tevhetsiz bir ceset Ile, i̇le Rabbine gitme Din, di, Dilin Hakkı ko konuşsun Dilsiz şeytana gibi Rabbine gitme Aferin yavrum Rabbim zihnini açsın inşallah ee, Evet bu arada e, ilave yapacağımız baba Veya soracağımız bir e, Şey var Buyur baba Muhammed <gülüyor> Şamil bunu enişte uzat Burada e, sevginin çeşitlerinden bahsederken e, Burada işte e, Allah için sevmek Zaten sevgilerin en üstündür herhalde Allah için sevmek şey e, Şik olan sevgi Zaten olması gereken şey, haram olan sevgi de olmaması gereken Bir de fıtri olan sevgi var evet. Burada şey olan Fıtri olan sevgi e, Şüphesiz ki caiz de Bunun ne kadar caizdir bunun bir kıyası var mıdır diğer sevgilere göre? Mesela Allah için sevmek. E, fıtrî olan sevgi Allah için sevmek kategorisinin altına koyabilir miyiz? İçine koyabilir miyiz? Şayet mesela anne, baba, çocuk, akraba veya bu tarz e, Allah'ın da yani bizim için caiz olan sevgilerin sınırı nedir? Nereye kadar olmalıdır? Evet. Şimdi e, fıtri olan sevgi Zaten fıtraten kişinin Fıtri olarak yani Yaratılıştan yaratılma sevgisi Allah has kılınmıştır yani Bu özellikle bu mesela Yani kişi doğuştan doğarken Bu fıtrat üzeredir yani Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Her doğan kişi İslam fıtratı üzere doğar Onları Yahudileştiren veya Hristiyanlaştıran Ancak anne ve babalarıdır Bu yani doğum neticesi Bu fıtraten Allah'ın sevgi ve muhabbetiyle İslam'a yönelişiyle geliyor. Sonradan mesela bir merhale araya giriyor ana baba efendim devreye giriyor, onları değiştiriyor, onların şeylerini kaldırıyor. O sevgi onlar vesilesiyle kaldırıyor. Eğer anne baba Müslümansa o sevgi sabit kalır. Değilse mesela efendim ya Yahudilerin şeyine mesela kafasına inancına göre hareket eder ya Hristiyanların inancına göre hareket eder veya müşriklerin inancına göre hareket eder. Ama fıtri sevgi mesela işte her insanda var, mesela bu fıtri yani yaratılış amacıyla dünyaya gelen her insanda bu özellik var. Mesela her insan çeşitli renk ve şekilleri sevebilir. Çocuk sevebilir. Bak dikkat edin. Mesela iman inanan da, inan inanan kişi de sever, inanmayan kişi de sever anasını da sever, babasını da sever, kadını da sever, akraba ve iyilik edenleri de sever. Mesela bu fıtraten gelen bir sevgidir. Ama bunlar mesela şimdi bir fıtratı Fıtran e, mesela fıtrat olarak gelen bir sevgidir. Bir de mesela bu sevgiyi Allah için buna hasretmek. Yani mesela fıtraten bir insanın çocuğa karşı bir sevgisi var. Bir mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana mesela kadın sevdirildi diyor. Yani niye? Mesela çünkü yani eğer kadının sevgisi koca ile koca ile kadın sevgisi arasında birbirlerine sevgi ve muhabbet bağları olmasa o evlilik bağ devam eder mi? Etmez. E demek ki bu noktada kadın da kocayı sever, koca da koca da kadını sever. Bu bir fitridir yani. İnsan mesela fitri olarak yine anayı sever babayı sever yani bu inanan için de aynıdır, inanmayan için de aynıdır. Bazen mesela akrabasını fıtraten mesela sever, iyilik yapanları mesela bakıyorsun adam mesela in yani inancından uzak bir insandır ama iyilik yapan insanları seviyor. Ama eğer bu mesela fıtri olarak bunu mesela gerçekten inancından bu sevgiyi severken mesela Allah için mesela diyelim ki çocuğu seviyor. Bu çocuğu mesela masumdur, bu çocuk günahtan uzaktır, ben bunu Allah için seveyim diye seviyorsa bu iyilik daha artar, yani bu sevgi daha artar. Mesela bir kadını, bu benim ailemdir ama Allah'ın bana bir emanetidir, bu emanetten dolayı Allah rızası için sevgisi bu ayrı bir fıtratın daha mesela bir yönüyle sevgisini getirir. Bir annesini sever. Mesela o anneyi zaten benim annemdir. Annemden dolayı seviyorum. Ama benim Rabbim bana bu annemi anneme ve babama karşı efendim terbiyeli olmamı, edepli olmamı emrettiği için ben onları sevmem lazım, saymam lazım. Benim onlara of demem bile onları kızgın hale getireceğinden ötürü bu benim mesela Allah'ın emrine karşı isyana götürür. Demek suretiyle o sevgi onun için yaşa attığı zaman bu sefer Efendimiz o sevginin mükafatı ikili olur. Baba için de aynı, akraba için de aynı, iyilik yapanlar için de aynı. Durum böyle. Tamam mı? Peki bunun sınırı yani, e, şimdi... Sınırı anladım. şu. Ah tamam. Onu söyleyeyim. Onu anladım. Ben siz yine devam edin. Sınırı şu. Bir çocuğu severken Allah'tan daha çok sevmemek. Allah'a her şeyden daha çok sevmek. Bir kadını severken Allah'tan daha çok sevmemek. Allah her şeyden daha çok sevmek. Nefsinden daha çok sevmek. Anayı da, babayı da, akrabayı da iyilik edenler. Bu sınırı bu. Yani Allah'tan ve Resulünden daha üstün hiçbir sevgiyi o sevgiye yerleştirmemek. Ondan sonra bu sevgi sırasıyla gelir. Peki, evet. çeşidi nedir? Mesela e, tabii ki bir sözde e, peygamberi Allah'ı ve peygamberi Evet. Anne, hepsinden daha çok sevdi. Evet. Peygamberin emrine diyelim ee, Acaba Peygamberin bize söylediğinden Peygamberin bize söylediğinden e, Emirlerinden Annemizin babamızın emirlerini daha mı çok oynamışıyoruz? Veya onun emirlerini daha fazla yerine getirirsek ne olur? Veya da ikisi arasında bir tercih konusunda Annemizi babamızı tercih edersek ne olur? Allah razı olsun güzel bir soru Şimdi Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Annen ve baban Müşrik bile olsa Onlara dünya hayatında Güzel geçirmeye çalış Ama eğer Allah Onlar seni isyana Allah'a karşı mesela gelmeye zorlarlarsa Onlara itaat etme Burada itaat kalkar Yani ana babalık efendim Şeyleri mesela devam eder Sevgileri devam eder Eğer ana baba Mesela Müslümansa Onları zaten sevmek, efendim farz olur. Yani ne diyor mesela? Farz olan sevgi Allah'ın Resulü'nü, müminleri yani. Bu sadece ana baba için değil. Müminleri ve Allah'ın sevdiği her şeyi, Allah'ın buğuz ettiği mesela sevmediği her şeyi sevmek. Sevdiği her şeyi sevmek, sevmediği her şeyi sevmemek. Bu farzdır. Ve eğer bir ana baba insanı günaha sürüklüyorsa, insana haram olan şeylere sürüklüyorsa, Allah'ın yasak ettiklerini o insana efendim dayatmaya çalışıyorsa orada itaat kalkar. Yani orada yine mesela yine güzel mesela tabii mesela dik bir şekilde değil, mesela vurarak, kırarak, bağırarak, kıra, efendim işte çirkin söz kullanarak değil de efendim güzel bir ıslupla efendim onların o tekliflerini reddetmek. Ama mesela Kur'an'a, sünnete Allah'ın yasaklarına ters olmayan bir şey buna bir sakınca yok. Anlatabiliyor muyum? Ama bu olduğu, olmadığı zaman Cenab-ı Hak zaten ayet kerimede onlar diyor eğer İslam üzerine küfrü tercih ediyorlarsa velevki babaları, kardeşleri, en yakınları olsa bile onları bir arada sevişir bulamazsın diyor. Çünkü diyor Allah onların kalbine imanı yerleştirmiştir. Bu ölçüdür. Yani bu bununla has kılınmıştır. Bu olduğu müddetçe bir sıkıntı yok. Ama eğer ki bu bu yoksa o zaman anadır, babadır kesinlikle. Emirleri mesela mesela İslam'a ters olmayan, Kur'an'a ters olmayan, dine ters olmayan efendim e, emirleri yerine getirilir efendim. Getiren çocuk efendim sevap kazanır. Efendim gücün isreti içerisinde. Efendim gücün ne yetmediği yerde de mesela reddettiği takdirde de günaha girmez gücünün yetmediği yerde. Yani ama mesela dediğim şekilde onları kırmamak, onların efendim gönlünü almak suretiyle çünkü mesela o kırma bir noktada efendim Allah'a karşı gelmek gibidir ki çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor ki onlara oftahi deme. Mesela bazen ben birçok zamanlarda böyle kendi kendimi çok böyle sorguluyorum. Ya Rab diyorum acaba şu anamın yüzünde cennetlik mi olurum cehennemlik mi olurum bak. Bunu çok hep sorgulanıyor. Cennetlik mi olurum cehennemlik mi olurum? Hem cennetim olabilir hem cehennemim olabilir. İşte bu noktada bu sorgulamayı kişi kendi kendine yaparsa Efendim bu noktada da o sevgiyi, o muhabbeti, o bağı, o güzelliği efendim muhafaza etmeye çalışırsa Allah'ın izniyle bir sıkıntı kalmaz İnşallah Rabbim bir gün efendim sallallahu aleyhi ve sellem Bir genç can çekişiyordu Anası e, ondan e, bir şey şey yapmıştı Helal etmemişti bir konu me me şey mevzudan Ondan sonra o da can çekişiyordu bir türlü can veremiyordu o zaman anasına dedi ki efendim sallallahu aleyhi selam ben diyor bu çocuğunu şey yapayım dedi. Efendim e, bunun dünyada cezasını verelim. Alalım o çocuğu. Efendim işte e, yakalım senin gözünün önünde cezalandıralım bunu. O zaman anası dedi ki ya Resulullah benim buna gönlüm razı olmaz. E sen zaten dedi o zaman eğer ki buna efendim hakkını helal etmesen dünyada bu yanmasa bile ateşte yana ateşte ahirette yanacaktır. O zaman ya Resulullah ben hakkımı helal ediyorum dedi. Ve geldi efendim çocuk o esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında şahadet parmağını kaldırarak Eşhedü ve la ilahe illallah ve eşhederne Muhammeden abduhu ve resulü dedi. Ve efendim ruhunu teslim etti. Yani şimdi ölçü bu noktada çok önemlidir. Çünkü bir insan bir, bir şekilde efendim ana baba vesilesiyle dünyaya geliyor. Ama mesela diyelim ki Anan, sen anan babanla bir mesela sen efendim başka bir evdesin, anan baban başka bir evde bunlar atılmış demek değildir yani. Mesela sen bir sokaktasın, anan baban başka bir sokakta veya sen bir efendim işte mahalledesin, anan baban başka bir mahallede bunlar atılmış, ihmal edilmiş manasında değildir yani. Mesela bunlar gene aynı sevgi, saygı, hürmet mesela gösterildiği takdirde efendim ilahi ölçüler, Kur'an, Sünnet ölçüleri içerisinde aileye zarar gelmeyecek. Mesela bir annenin, babanın İslam'ın emrinin üzerine mesela emirleri efendim ondan üzerine çıkmadıkça efendim hep güzel bir şekilde muameleler devam etmesi etmeli. Velayu kimislik bile olsa güzel geçinmelidir o ana baba ile. Ya yani dünya hayatında diyor onlarla güzel geçinmek yani. Mesela ölçü bu baba on için tabii bu işte işte bu fitri olan bir sevgi bu var. Mesela farz olan sevgi de işte zaten onu daha önce söyledik. Allah'ın Resulünü, müminleri ve Allah'ın sevdiği her şeyi sevmek, sevmediği her şeyi sevmemek. Şirk olan sevgi de alan bir herhangi bir varlığa olan işte bir e, Allah'ı sever gibi, ondan daha fazla sevmek gibi mesela. E, bu bir de küfür sevgisi. Allah'ın sevmediği boz ettiği varlıkları ve kişileri sevmek ve Allah'ın sevmeyi emrettiği varlıkları ve kişileri sevmemek. Haram olan sevgi de Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal görmemek şartıyla sadece geçici lezzetinden dolayı sevmektir. İşte haram görmüyor ama geçici lezzeti yani onlarda da zevk alıyor. Zevk aldığı için mesela bunu yaptığından dolayı bu da haramdır. Evet. Evet babacığım. Başka? Buyurun. Yavrum. Bu mesela bu emirler e, peki sünnete muayir olursa e, bizim mesela peygamberin sünnetine muhalif şeyler olursa tamam haram değil ama bizi onlardan haricik alıkoyan şeyler işte bu sistemin bize çoğu da dayattığı şeyler gibi o yapılmaz mı? Ne gibi mesela? Mesela kiimde kuşamda olsun, yeme de, işme de olsun, işte e, harama götürmeyen ama bizim işte bizim sünnetten alıp görecek, Peygamberin sünnetinden bizim o e, seyaplardan alıkoyacak şeyler. Evet. Mesela Maşallah işte ne bileyim nafile namazın engellenmesi gibi veya da hani şey midir yani veya da bir sakalın şeyi gibi. He. Evet. Veya da giyimde kuşamda olsun Hani Sadece fazla mı hususi geçerlidir Fazla da mı Bu hususi geçerli yoksa Sünnetlerde de geçerli midir yani. Evet babacığım. Şimdi babacım Bu İslam'ın emirleri bir bütündür İslam bölünmeyi Hiçbir şekilde ka kabul etmiyor O ki işte onun içinde farz, sünnet, vacip, müstehap hepsi bunun içine girer. Bunların hiçbir tanesi bölünmeyi kabul etmiyor. Ama mesela oldu ki bir durum karşısında taarruza maruz kalan bir Müslüman efendim gücü yetmediği yerde herhangi mesela işte bir diyelim ki bir adam adamı mesela şirk koşmaya zorladı. Bir sistem tarafında veya işte efendim hayatı tehlikeli bir duruma yani Allah'a ve Resulüne karşı işte bir kötü söz konuşmaya haşa. İttiği zaman mesela bu haram değil mi? Bu günahtır mesela şirktir aynı zamanda. Hayatını kurtaracak noktada bunu efendim e, imanı kalbinde imanı beslemek suretiyle, imanla dolu olmak suretiyle efendim bunu mesela ağzıyla söylemesinde dinen bir sakınca yok. E, mesela ama kalbi imanla dolu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ammar bin Yasir'e, Söylediği gibi ya Resulullah benim anamı babamı müşrikler tarafından ki mesela İslam'ın ilk şehitleri onlardı. Anasını babasını bir deveye mesela bacağını bir deveye diğer bacağını da başka bir deveye bağlayarak o deveyi bu tarafa sürdüler. Bu deveyi bu tarafa sürdüler. ikisini böyle yırttılar böyle. öyle Öylece şehit ettiler onları. Şerebiliyor musun? Mesela gözü önünde bunlar mesela yapılıyor. Geliyor, de, gel, gelip dediler ki işte sen de bak eğer ki bak bizim isteklerimizi yerine getirmezsen ananı babanı gördüğün mesela başına gelene sen de başına gelecek. O zaman sen Resulullah hakkında bir şey söyle. Onlar benim seni hakkında bir şey söylemeye zorladılar. Ben de söyledim. Ama ağlayarak söylüyorum bunu. Ben de söyledim. Ya Ammar o anki durumun nasıldı diyor. O anki senin inancın nasıldı yani İmanın mesela kalbinde iman muhafazası, iman dolu muydu kalbinde dediğinde Allah Hz. Amar bin Yasir, evet ya Resulullah, o zaman bir, bir daha böyle bir taarruza maruz kalırsan bunları yapmada herhangi dinen bir sakınca yoktur. Ama şimdi maalesef bugün öyle bir duruma gelmiş ki babacığım, adam diyor işte böyle bir böyle bir ruhsat var diyor, bütün haramları çiğniyor, işte böyle bir ruhsat var. E sen o duruma geldi mi o ruhsatı kullanacaksın? Bu bu efendim şeyi hayatın tehlikede olmadığı bir tehlikede olduğu bir durumlarda hayatın kurtulabilmesi için yani yapılması gereken durumlarda olur. E sen adam kalkıyor mesela diyelim örneğin efendim bir yere başkan seçiliyor, başbakan seçiliyor, şu seçiliyor, bu seçiliyor. Efendim işte zarureten dolayı ben bunu yapıyorum. Sen sen kimse zorlamadı ki oraya git diye. Bulasıyor muyum? İşte onun için bu ama mesela nafileler noktasında mesela efendim Zaten e, nafile, farzların haricinde nafileler, sünnetler, bunlar kişinin derecesini Allah katında yükseltme noktasında şey olduğu için, kasti bir şekilde terk edilmediği müddetçe sıkıntı yok. Mesela yani mesela yapmak istiyorsun ama mesela yapmakta bir engellik vardır, bir sıkıntı vardır. Efendim vakit, vaktin bulunduğu zamanlarda mesela örneğin evinde, mesela evindeyken kuşluk namazını kılabilirsin misal diyelim. Efendim işte e, şeyinlik mesela kılabilirsin, işte teheccüd namazını kılabilirsin. Her abdest alırken abdestten sonra namazını kılabilirsin ama iş yerinde o mesela imkan o tanınmadığı takdirde Abdestini aldıktan sonra mesela namaz kılmasan da daha sonra kılabilirsin. Yani mesela vakit bulundukça. Yani bunlar da efendim ama tabii bunu nasılsa işte bu vakit yoktur. Yani bu mesela vaktin olmadığı yani zaruretin ol, olduğu yerlerde bu geçerlidir. Ama mesela vakit var ya ben, ben de nasılsa bu durumdayım deyip terk etmek caiz değildir. Ama mesela böylesi sıkıntılı durumlarda böylesinde herhangi mesela sevabında eksilme olur. O mesela kınla diyelim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal radiyalarının hazretleri her abdest alışında iki rekat abdest sünnetini kılardı. Allah Resulü ben diyor bir gün ben diyor baktım bir gün cennette Hazreti Bilal önümde yürüyor takunyalarla. Dedim ki ya Bilal seni cennete sokacak hangi amele işledin? Vallahi ya Resulü bilmiyorum hangi amele işlediğimi ben öyle beni cennete sokacak bir amele işlediğimi de bilmiyorum. Ben ama her namazdan e, abdest aldıktan sonra abdestin arkası iki reket namaz kılardım. İşte bu seni diyor cennete sokmuştur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunlar mesela kişi efendim bunu yaptığı takdirde her bir mesela amelin her bir efendim sünnetin her yapılan bir iyiliğin zerresi kabul kay kaybolmaz Allah katında. Bunlar efendim şey yapıldığı takdirde yani içinde kasti ve suistimal olmadığı müddetçe Kişi bunları mesela bunlardan dolayı diyelim terke uğramaya uğramaya zorlanıldığı takdirde veya öyle bir duruma girdiği takdirde bir sakınca yok. Ama mesela onu adet ve şey haline getir alışkanlık haline getirmemek suretiyle bu oluyor olduğu zaman bir sıkıntı yok. Ama mesela vakit vardır. Ben mesela diyelim ki iş yerimdedir diyeyim başka bir yerdeyim mesela bunları kılmaya yapmaya mesela, mesela şimdi örneğin diyelim mesela sabah mesela kuşluk vakti. Bir insan evinde de kılabiliyor icabında. Mesela işte kuşluk vaktinin e, sabahın güneş doğduktan 45 dakika sonra efendim yani o güneşin iki mızrak boyu yüksel, yükseldikten sonra kuşluk kılınabilir. Mesela 2 rekat en azında iki de 2 rekatten 8 rekata kadar kuşluk vakti var. Abdest sünneti var. Mesela namazlara bağlı sünnetler var. Bağlı olmuyor sünnetler var. Teravih sünneti var. Teheccüd namazı var. Yani namazlar çok. Yani kişi yeter ki arzuladı, yeter ki mesela yapmak istediği şeyi ne yapma, neye gücü yeterse, ne yaparsa Allah Resulü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve bir bedevi geldi. Ya Resulullah bana dedi öyle bir ibadetleri göster ki İslam'da ne var dedi. Birkaç şeyi saydı ben onu sadece bir namaz bölümünü söyleyeyim. Dedi ki namaz efendim işte e, İslam'ın beş şartını da söyledi. O şartların içerisinde farz olanı söyledikten sonra onlara bağlı olan mesela sünnetleri yaparsam. Mesela işte efendim farz namazını kıldıktan sonra Arkasında işte şu sünneti kılarsan Bu sünneti kılarsan bunu yaparsan bunu yaparsa Allah dereceni Allah katında daha yükseltir Efendim ondan sonra Farz olan zekatını verirsen Farzın haricinde infak edersen Allah yolunda fakirlere, fukaralara Efendim muhtaç olan insanlara Bu da dereceni Allah katında daha yükseltir Hac yaparsan bir hac yaptın Farz olan şeyi boynunda kaldırdın Efendim bir daha yaparsan bir daha yaparsan Bu da dereceni Allah katında yükseltir Efendim işte oruç, mesela farz olan orucunu, Ramazan ayındaki orucunu tuttuktan sonra, perşembe, pazartesi günleri, işte efendim her ayda üç gün, mesela oruç tutmak suretiyle bunları tuttuğun takdirde Allah katında senin derecen daha yükselir. Arefe, mesela işte bayram arefesi, mesela sünneti, bu Ramazan bayramı değil de, Ramazan bayramı zaten oruçlu insan. Mesela buna benzeyen, mesela aşure orucu gibi, mesela aşure, Muharrem ayının 9 ile 10'u, 10 ile 11'i gibi mesela. bunlardan mesela bunu da diyor yaptığı takdirde Allah katında derecen yükselir. O kişi ya Resulallah, vallahi madem ki sen bunları söyledin bana ben bunlara ne bir şey ilave edeceğim ne bir şey eksilteceğim. Dedi ve gitti. Allah Resulü dedi sallallahu aleyhi ve sellem dönerken sahabeye döndü dedi. Biliyor musun bu adam kurtuldu cenab Eğer birinizin cennette cennet ehlini görmek istiyorsanız eğer bu adam söylediği sözünde samimi ise bu cennet ehlini görmek isteyelim şu anda giden adama baksın. Cennet amelleri. İşte onun için yani burada yeter ki bir insan gücünün yettiği nisbet içerisinde yani ihmal etmemek suretiyle ne yapabilirse. Zerresi kay kay kaybolmaz Allah katında. Tamam mı babacığım? Evet. Rabbim inşallah başka bir şey ilave edecek misiniz? وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كم صلت الله بارك الله محمد كم مبارك تعالى راهي مولا برأي ربنا في الدنيا صلاطه. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الذي الذين أنعمت عليهم آمين